Şimdi usulca gözlerinizi kapatın ve kulaklarınızı dört açın. Bugün senin hayatının en mutlu günü. Çünkü sevdiğinle o saadetli evine gireceksin. O mutlu yuvana sonunda kavuşacaksın. Belki çoğunu tanımadığın akrabaların ve yakınların etrafını tamamen sarmış durumda. Her gelen birbirinize ne kadar da çok yakıştığınızı anlatıyor. Uzaktan sizi Göz yaşları içerisinde izleyen anne ve babanızın gözlerinin içi gülüyor adeta. Evet sen de mutlusun. Çünkü yıllardır günler dakikalar saydın ve bugünle kavuşmak için can attın. Bir yandan eşine bakıp tebessüm ederken diğer yandan üstüne takılan altınlara bakıyorsun ve alacağın arabayı hesaplıyorsun. Evet pasta kesildi, içecekler içildi, içeride bir şölen havası, herkes mutlu. Sen daha da mutlusun. Uzaktan kahkahalarını duyduğun kişi ise halayın başındaki çılgın amcan dursun. Annen bu olayı uzaktan görünce tebessüm etse de kafasını ne zaman size çevirse birden evdeki yalnızlığı anımsıyor ve yine gözleri doluyor. Kalabalık eğleniyor. Sen bunu görüyor ve daha da mutlu oluyorsun. Ama birden uzakta seni kesen simasını da çok Tanıyamadığın bir adam gözüne erişiyor. Karanlık yüzlü, Nursuz suratlı birisi. Uzaktan seni sinsi bir edayla kesip duruyor. En mutlu gününde, Düğününde. Olacak iş mi bu şimdi? Etrafa soruyorsun acaba, Tanıyan eden birileri var mı bu adamı? diye. Cık. Cevap olumsuz. Kimse görmemiş, Kimse duymamış daha önce. Tam eşinle oturmaya geçerken, Uzaktan istemsizce adamın, Dudaklarını okuyorsun. Birazdan olacakları seyret diyorsan. Soğuk teller döküyorsun. Tüm konuklar yerini almış. Ne olacak acaba? Bu adam neden bu tehditkar söylemde bulundu? Hem de en mutlu günümde. Işık yavaşça sönüyor. Müzik yavaşça kısılıyor. Dev bir ekrandan bir video açılıyor. Videonun daha İlk saniyesine, daha birinci dakikasına baktığında ne olduğunu anlıyorsun. herkesden sakladığın o çirkin günahın nasıl olur da bu adamın eline geçmiş ve en mutlu gününde kalabalıklar içerisinde nasıl olur da oynatılır? Dev bir ekranda dayılarının, amcalarının, zamanında nasihat ettiğin adamların, patronluk yaptığın iş yerindeki elemanlarının, hepsinin karşısında yıllardır sakladığın o günahın nasıl olur? Nasıl olur da televizyonda şimdi oynatılabilir? Video henüz üçüncü saniyede ama sen sanki üç asırdır nefes alamıyorsun. Tek yapabildiğin şey ise dua etmek. Allah'ım, Allah'ım ne olur bir şey olsa da bu video çalışmasa. Ya Rabbi, Ya Rabbi lütfen bu çirkin günahımdan kimsenin haberi olmasın. Sana söz veriyorum, yalvarıyorum. Bir daha asla böyle çirkin bir iş yapmayacağım. Yeter ki öğrenmesinler. Ben sana bugünden sonra Hakkıyla kulluk edeceğim yarabbim. Belki insanın düğününde böyle bir şey başına gelmeyebilir. Ama hesap günü gelecek. Sakladığın ne kadar günün varsa, sakladığın ne kadar günahın varsa her biri ama her biri hesap günü o mahşeri kalabalığın içerisinde tanıdığın, sevdiğin, kaçtığın, sır sakladığın insanlar içerisinde bir gelinin çeyiz sandığı gibi açılacak. Bunlardan sorguya çekileceksin. Kimsenin ama hiç kimsenin bilmesini istemediğin bu kadar çirkin günahın varken Sence de tövbe vakti gelmedi mi? de bu kadar günah varken ve Allah da tövbeyle bunları silmeyi beklerken Sen hala geri adım atıyor. Düğün gününde, ahiret gününde o mahşeri kalabalığın içerisinde sergilenmesini bekliyorsan Sen merhamete layık değilsin kardeşim. Desene. Ya Rab bana günah işlemek yakışmıyor ama sana affetmek çok yakışıyor. Ne olur? Ne olur? Affettiğin bir daha ben olayım Ya Desene. Aklıma gelmişken ahirette düğün gününüzde yaptığınız hata ve yanlışları izleme ihtimali de var. Bence o düğünlere de bir dikkat edin. Hani diyorsunuz ya, ya bir kereye evleniyorum sadece bir kere. Düğünde başımı açsam ne olacak? Bir kere akrabalar geliyor yani. Bu düğünü Allah'ın istemediği şekilde içkili bir şekilde yapsam ne olacak? Bir kere, sevgili kardeşim, işin tehlikeli yani o zaten. Bir kere oluyor, bir kere, bir kere oluyorsa bu ayan beyansına demek ve bir daha geri dönüşü yok demek. Bir kere.